Modern sabahlarda dünyanın en mükemmel insanı Şenol Bayrak bizlerle birlikte. Şevki bunu istemiyorum ben. Ne diyeyim? En süper insanım diyeyim. Ya Şevge'ye bunu istemiyorum gerçekten. Ben yıllarca servetimi senden nereye gizledim? Ne bileyim cibriliğinizde gizlediniz herhalde. E, hayır işte oradan değil Şevge, değil. Sen paran olmadığı için biraz aç gizliğiniz için paranın insanlara neler yaptığını bilmezsin. Ben bunları yaşıyorum çünkü doğuştan zengin bir insan olarak çok örnekleri gördüm. Ben bundan hiç bahsetmedim bugüne kadar ki sen bana başka bir gözle bakmayasın diye. Ya işte şimdi Şenol Bey kötü bir gözlere bakmıyoruz ki özeniyoruz tapınıyoruz işte e, size böyle bir şekilde yaltaklanmaya çalışıyoruz yani bunda ne kötülük var? Bey, ben o eski günleri özlüyorum. Ben de o eski günlere üzülüyorum Şeral Bey. Ben bilseydim en baştan bu kadar zengin oldunuz. Ben ilk siz burayı aradığınız gün ben öyle bir şey yapardım ki size. Ee, yani... Anladık ne yapacağız? Ha? İşte yani onunla beraber ben de bugün 3-5 kuruş para kazanmış olurdum yani sayenizde. Çevk'e geçip ama o günlerde belki para 3 değildi ama çok keyifli bir dostluk vardı aramızda. Çok güzeldi her şey. Hiç de i̇şte, güzel değildi Şeral Bey. Yani Çok güzeldi. Gerçekten yaşanan şeyler çok güzeldi. Gerçi siz öyle diyorsanız para sizde olduğuna göre öyleydi. Tabii ki öyleydi. Tabii ki öyleydi. Ben senin gözündeki itibarımı parayla kaçırmadım ki. Şimdi Şenol Bey, çok özür e, düzeltmek istiyorum bazı şeyleri. Sizin benim gözümde hiç itibarınız yoktu. Yani parayı ben duyduktan sonra size böyle bir e, şey yapmaya başladım yani ilgi göstermeye başladım. Ondan önce? Ha, ondan önce gene aradı. Bu sabah ne diyecek, ne boş konuşuyor bu adam falan diyordum. Şimdi hemen. Şimdi ama işte ne mükemmel bir insan, iki aradı, dün niye aramadı diye üzüldüm mesela ben program bittikten sonra. Dün niye aramadı? Acaba başka bir arayıp araları oradaki diyeceğimi vermeye başlayacak diye. <gülüyor> tabii ki bunlar bir espri Ya espirisi falan yok, genelde şimdi hani ortada bir para var tabii ki. Ne parası var ya? ya ne bileyim bir para var, yani sizde bir para var. ...o paranın bir kısmı da benimle ilgilidir diye düşünüyorum. Ne alakası var? Ne cimrisiniz ya? Versiniz de biraz ya. Ne diyorsun yani? Ne, ne istiyorsun yani? Bir, biraz parayı bana da verin yani. Ne kadar parayı? Ne biliyorsun şimdi böyle bir güzel böyle bir biraz... Ne, ben, ...ben de şimdi öyle bilmiyorum ki ne kadar istenir diye. Hayır yani ama bir şey istemeye utanmıyorsun. Hayır yani. Yani böyle bir şimdi hayır yani öyle bir öyle bir denil anlaşışı ya bir denil anlaşışıyım. Yani benim demek istediğim böyle böyle bir e, biraz böyle bir şeyler verseniz hani ne <gülüyor> ya aklıma gelmiyor şu anda ya. Yani. yani sen bana bir şey işte işte sana kürk alayım. Alın. Oğlum sen ne piş adamı oldun ya. Ne bileyim ben şimdi al, almayın mı diyeyim. Alma de ya ne isteyeceğim ben senin kürkünü. Almayı Şenol Bey istemiyorum ben sizin kürkünüzü. İyi oldu mu Şenol Bey bu dediğimi beğendiniz mi? Şevge'ye geleyim bak. Beni bunu noktaya getirdin. Hangi nokta Şenol Bey? Eğer bana artık böyle zengin muamelesi yapmayacaksan. Eski günlerdeki dostluğumuza döneceksek. Eskisi gibi seninle şarkılar söyleyeceksek. Tamam ben devam. Yoksa ben kapatıyorum telefonu. Tamam tamam, o dediğiniz gibi olsun. Evet, eskisi gibi tam olarak. Ama eskisi gibi olsun ama gene de biraz böyle hani ara ara şey yapalım ya. Yani. E, olma, eskisi gibi olsun. Sen bunu yaparsa eskisi gibi olursa para verim sana. Ne kadar para veriyorsun Şahri? 15 milyon verdim. 15 milyon dediğiniz? Nasıl 15 milyon dediğim, Ne, ne demek 15? Yani program başına mı, şey mi, ayda mı? Haftede. 20 olsun bari. 20 tamam lan 20. İyi o zaman Şenol Bey tamam. Tamam artık böyle yalakalıkları yok. Eskişi gibi eşi. Tabi canım ne yalakalık be. Ne zaman vereceksiniz pazartesileri mi cumaları mı? Ne zaman istiyorsun? Bir saniye. Ne zaman istiyorsun? Ya bir dakika hemen insan karar veremiyor Şenol Bey. Ya oğlum 20 milyon paradan başlıyoruz ya. Tamam o zaman pazartesileri istiyorum ben. Tamam iyi hadi. Şabe şey günaydın. Efendim. Hal eskisi gibi yapıyorum hani. He. Günaydın Şevgi yeğe. <gülüyor> ne olur ne olur. Ne bileyim ben. Şimdi, hani bir geçiş yapamadım o eski halimize Şabe. Şey ben şimdi kendimi şeye hazırlamıştım da sizi yüceltmeye hazırlamıştım. E yüz yetişe paralık. Ne haber la Şenol? Sevgili Şimdi ne yapayım? Pişireyim. <gülüyor> Ne güzel oldu değil mi? Ee, çok güzel tabii. Şimdi dün pazartesini dün almadım. Ya, acaba bu haftaya istinaden cumadan... Ya oğlum ben kapatayım. Senin ne pizaram oldu sen ya. Şevk edin ne işler? Şevk edin ne işler? Şimdi Bu adam normalde ödüzecek kişiye 30 milyona karar veririm. Tamam ben kendi kendime normal dönerim. Siz 30 milyonu bana verin şey yapayım. Sus ya. Sus. Günaydın. Yünlü, ay i düdüdü Yünlü, Günay ay ay düdüdü Ah, komşular, yetişen dostlar, dostlar. tesis sunduğu modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Bugün önemli bir olay gerçekleşiyor. <gülüyor> Fahri Benic ve Okçay Demirci stüdyoda kozlarını paylaşıyorlar. Haftalar sonra. Evet, evet derken? Türkiye az... modern sabahlara kitlendi. Çünkü bir iki gerçekleştirdik. Adeta. Üçümüz de aynı anda stüdyoda buluştuk. Hocam buna bir bir şey demek gerekirse kaç e, aya demek istiyorum diyebilir miyim? Demesek daha deme, iyi deme sanki. Farı, Peki. E, daha o zaman iyi. Oktay. Buyurun. Biz şimdi bugün e, aşık atışması şeklinde yapacağız Oktayli programa haberleri. Hı -hı. Tamam. Ben iğne getirdim zaten. <gülüyor> Hangi bunlar söylemiyoruz. Bunlara değil. Bulaklara değil. Kalplere vur bir zımba. İşte öyle ben böyle yerleştireceğim. Sen çok da değilim ya. Acıyacak iğneyle. o zaman şöyle yapıyoruz. Oktay başlarsın mı? Tabii. Gel Araştırma veriyorum ilk haber olarak. Ver. E hadi treni Araştırmacıların son gözdesi henüz tedavi bulunamayan, tedavisi bulunamayan uykuda seks hastalığı. Yani seksomniya. Uykuda seks hastalığı nedir ya? <gülüyor> ya geçen gün house'da vardı uykuda seks hastalığı. Herkesin hastası kadın, olandı. Kadın Doktor. uyuyor, uyanıyor, He. gidiyor. Affedersin. Cinsel aktivitelerde bulunuyor. Sonra tekrar yatağına dönüyor. Sabah kalkıyor. Aa a, ne oldu bana diye. Aynen öyle işte Yeni Aha, yeni hastalık Ben üstü. ama uykuda deyince Bu şey gibi değil mi Mesela insan Mesela otobüs yolculuklarında özellikle otobüs yolculuklarında bak ne veriyor. <gülüyor> Mesela böyle uyuyor 8 saat, ama 8 saatlik bir yol lazım Minimum tabii ki. Tamam. Uyuyor gibisindir de sabah erken saatlerde özellikle bu dış sesleri de algılarsın. Bir yandan da o dış sesleri algılamanın ötesinde de böyle bir iç seslere de kulak İç veriyorsun. seslere de kulak verirsin. Öyle bir durumdayken mi acaba bu tür cinsel aktivitelerin gerçekleştiği? Yok bu uyur gezer var ya. Uyurdur. Uyur gezer. Boş boş <gülüyor> geziyor ya. <gülüyor> bu Bu boş gezmiyor yani. Evet o, aynen öyle. Bir de yani bir takım değişiklikler oluyor. Hocam bir soru sorabilir miyim? buyurun. E, bu hastalık e, e, böyle e, evrensel bir hastalık Evrensel mı? bir hastalık ve şu anda tedavisi yok. Tedavisi yoksa? Şu anda tedavisi iyi bir yok. haber mi kötü bir haber mi? Bunu endişe verici bir haber olarak vermiş araştırmalar. Abi yani... tabii geceleri dolaşan bir sürü adam düşün ya. Biz, bir de adamlar uykuda olduklarını bilmiyorlar. Bir de bu hastalığa yakalanmışlarsa... Geceleri sokaklar, hayranca yani çıkamayacak hale geleceksin. Bunun ee, şey yapılması, su edilmesi. Ne kilit? donsuz geliyor senin bile <Gülüyor> Sen kovuyorsun adamı. Sonra ay pardon, ben uyur. <gülüyor> şey, <gülüyor> özür dilerim diye Şimdi araştırmaya göre zaten bilmiyorlar gerçek seksomniye hastaları yani, ee, ben sahte seksomniye hastalarından tabii canım bahsedeyim. ona dikkat çekiyor eve donsuz gelip de er diye gidenlerden sizin eve daha anca donsuz e, geldi bunu sormak istiyorum teşekkür ederim bizim eve bir de netik ortamlarda büyüdüğünüz pek kendin <gülüyor> galiba <gülüyor> en büyük korkunuz komşuların sizi eve donsuz ziyaret etmesi zaten <gülüyor> şöyle bir şey var seksomniye hastaları e, Oktay, ne hı. rahat güzel söylüyorsun seksomniyayı ya. Ama şansometre Son... gibi bir şey işte abi bu. Şansometreler 1500 evet. Öyle bir şey olabilir. Uyku halindeyken e, ilişkiye girmeye ihtiyacı hissetme olarak adlandırılıyormuş bu hastalık. E, ve yani kesinlikle haberi olmuyor uyandıktan sonra. Yani mesela donuyla bir adam gelse ben Hı -hı. seksiyonu niyeyim dese. Onu evet. çok rahat pataklayarak tekrar merdivenlerden aşağı davet edebilirsin abartmanın dışına doğru. Ya yani uyanmıyor o şekilde. Ne tip? Bir, ne e, tip ortamlarda büyüdünüz? Ne izleyelim? yapmamız gerekiyor abi? Bunu ama şey mesela. Ya bir biraz... de nereden, yani uyanınca hatırlamıyorsa nereden bileceğiz kimin bu hastalıktan muzdarip olduğunu? Bir de bu cinsel yolla bulaşanlar. Bir de iftira atılır mı? ya hafızan Allah. <gülüyor> İftiraya da kurban gidersin ha. Öyle her yerde de uyumamak lazım demek ki. Nasıl iftira? Afedersiniz. Yani sen çek mısın derse biri seksomniye derim ben de? Hayır. Heh. O zaman şey dersin. Seksometreler 1500 dersin. Dersin. Mesela hakikaten hastalar için de e, korkutucu bir olay çünkü. Abi nasıl bulaşıyor? Gelip... Bir önlemi falan yok mu? Karantinaya atmayacak mı? Hayır, yok. Aşısı griptir bir şeydir. Her şeyin bir çözümü vardır Tedavisi ya. Tedavisi yok. Şöyle Yandan demiş tedavi falan var. da etmiyor? Ki S en son başvurulacak yöntemi ben ilk aklıma geldi yani. Şöyle bir e, şey bulmaya çalışıyormuş e, araştırmacılar doktorlar. Seksomniye ile yatanlar seksomniye ile kalkarlar. kalkarlar öyle bir şey öyle bir şeyle tedavi öyle şeyle bir bir ben o, o zaman ee, şey olsun diye hayır işi olsun diye seksomniye hastalarının başucunda beklemek istiyorum çok tehlikeli abi yapabileceğin en tehlikeli şey yok Niye ama bu bir görev var? zaten nöbetleş olacak ilk gece Ege ikinci gece sen Üçüncü gece ben ama eğer... Niye üçüncü gece sen abi? E adam ilk Hastasına iki gece göre bir de yani. Güzel uyuyor uyuyor ondan sonra ilk iki gece. Üçüncü gece zaten uyanmayacak o Pis adam. Pis bir herif varsa hasta. Evet. O odasını kilitlerim ben. Geçerim televizyon seyrederim. Ama ne bileyim böyle bir yazık bir genç kız bu hastalığa tutulduysa. Ve muzdaripse. Şey. Yani nasıl ne yapacağız onu sahipsiz mi bırakacağız? Tabii ki boş vücunda bekleyeceğiz ne zaman kalkacak diye. <gülüyor> Yani kalkacak derken o çünkü Kalktığı anda ama tamam yat yat Sakinleştir Hatırlamıyor o, ya bir şey Bu hep şeyden oldu ya Otobüslerde bir Mesela bayan yeri ayrı oluyor Erkek yeri ayrı oluyor ya ha, Ondan mı Ondan oldu. O yüzden insanlar seks on yiye Oldu ya. yani <gülüyor> Halbuki hep böyle Bir sorulmasa bayan mı erkek mi falan diye Otobüs bileti alırken hı hı. Ondan öyle bir şey olmazdı yani Çünkü şimdi sonuç belli Bence çok güzel açıkladın durumu ya. Sen gitseydin bu... Nerede yapılıyordu bu araştırma? Genel dış devletlerde. Efendim bayan erkek ayrımı otobüsler falan diye işte yapsaydın Onlar da hemen pozitif ayrımcılık diye geleceklerdi karşı nokta Valla hastalar çok muzdaripmiş abi. Be. Yani o Hastalar de... neden muzdarip canım? Hatırlamadığı için muzdarip. O, her taraflarım ağrıyor diye kalkıyordu. Çok afedersin adam geçeliğin uyanıyor. Kimle sevişti affedersin bir adamla mı sevişti ki kime denk geldi acaba onları hiç bilmeden sabahleyin o şüpheye beni kemiriyor kemiriyor kemiriyor yarın öbür gün e, aile huzuru kalmıyor adam kendinden korkuyormuş mesela adam ne diyeyim? mesela lize diye bir hasta ismi lize mı soyadını vermek istemiyorum ben burada kadına benziyor isim istek evet. kontrol altına alamadığım bu artırcadunun beni çok korkutuyor ve huzurlu bir şekilde uyuyamıyorum orada burada demiş Orada burada. Ne düşün... zaten yatıyorsa ya bazen gidiyorsun ya. bir yerde mesela beklerken uyak alıyorsun ben çok doktor randevularında aldım yani. Bir keresinde ben bir şeyde bürgenin dişleri yapılıyordu ondan sonra doktor bana bir şey anlatırken adamın yüzüne baka baka uyumaya başladı. Ben horladım ya. İnsan Didem. yüzüne mi? Yok değil <gülüyor> mi? Dişleri yapılıyordu arka tarafta. Demek dünyanın en sıkıcı şeyi bu ortaya çıktı değil mi? Yani, <gülüyor> yani de bu. Ay, diş doktorunun muayene ailesinde de üçüncü kişi olmak çok zor ama. Yani Ama şimdi zaten doktor, doktor olamayacağım belli. Hasta da değilsen hasbelkader hafazan Allah'a üçüncü kişi olarak gitmemekte fayda var yani öyle bir şey. Şimdi o yüzden yani uyuduğumuz yere dikkat etmek lazım. Önlem nedir diye sorarsan Faiz. Tamam akşam yatmadan önce de kendimize kelepçelerle veyahut da deri kayışlarla sen niye kendinden şüphe ediyorsun? Kendimizden yani? değil. Yani ben Ama hep, bilemeyiz ki Hepim. belki bizde seksomnyazı. Belki hastasıyız. bu illete tutulduk. Çünkü nasıl bulaştığını da bilmiyoruz. Belki ben seksomnyazı hastasının tabağından yedim. Onu Öyle geçmiyor fayıl. Böyle batında böyle şey Belki ben seksomnyazı hastasının eline dokun ne bileyim. Terli ağza hapşırdı. hapşırdı. Oradan geçti bana bulaştı. Nereden bir Belki bunlar oldu. O yüzden bilemeyiz yani ve bunun nasıl anlaşılıyor abi? Herkes kendisini bağlasın. Bunun herkes, çözümü bu. Herkes potansiyel seksomniyasısı diyebilir miyiz hocam? <gülüyor> evet. Sen de seksomniyasın. Evet. Böyle bir şey istiyorum. Ben de seksomniyayım. Ben de ben böyle toplum olarak seksiyonlu... İş Bankası reklamlar reklamları gibi öyle dönüşecek. Mesela ben mesela artılara ekmek atarken dönüşecek. Ben de seksomniye hastasıyım. <gülüyor> Ege Kayacan. Ben öyle. Mesela Oktay Demirci. Sen radyoda masanın başında dönüyorsun. Ben tarlada çalışıyorum o esnada. Ama böyle tulum giymişim. Üstüm çok sıcak olduğu için çıkarmışım mesela. Ben de dönüyorum. Yine bir adam bir şey kattı ya. Seksomniye hastasıyım orada derken. So böyle. Soğuk bir su var. Onları buralardan buralardan Yok böyle testiden içiyorum. Evet çünkü bir yandan da pala bıyıklarım buralardan akıyor. Ben de dünüm. Kardeş ben de seksom. Tabii yöresen. Çok güzel oldu ya. <gülüyor> <gülüyor> ben de <gülüyor> o zaman <gülüyor> teknedeyim. Böyle lastik çizmeler falan giymişim. Hamsiler yakalanmış böyle ağdan dökülüyor. Böyle put put put, hepsi de şey oluyor. Ben bir avuç hamsi alıyorum. Ben de seks olmuyor hastasıyım diyor. Ama senin orada çive yapman lazım. Ha, ben yapacak. Ha, bu, yani. Hamsileri gözümde canlandırırken. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Gel, aklı hamsilere gitti. O yüzden yapamadım. Hacem ben de seks olmuyor hastasıyım. Da, i̇şte. İşte. O, e, sen de bence madenci ol. Madenci mi? Hı -hı. Evet ben de, tamam. de... Kara elmas tümür. Kar Böyle tamam. kafanda madenci şapkası yüzünüz kapkara. İlk başta ben görünmüyorum bir <gülüyor> ışık görünüyor. <gülüyor> İlk başta ben görünmüyorum bir parlak bir ışık görünüyor. Evet. Ondan sonra tık diye o ışık kapanıyor. Meğerse şapkanın üstünden ben kapatmışım. <gülüyor> o tam şapkanın önündeki o lambayı kapatmışım. Evet. Ondan sonra bakıyorum ben de seksomniye hastasıyım diyorum. Ondan sonra ne giriyor? Onun arkasından bir şey girmesi lazım. Şu yok girsin. Ben böyle çıplam üstünde böyle renkli bir kumaştan böyle sarılmış bir kıyafet var. Kafam kazınmış. Boynumda böyle kolyeler. Böyle diyorum. <gülüyor> diyorum. Altızcığım. Arada da sepsom ya. Sepsom ya. Diyorum orada şey diyor, çeşitliliği kutlamak ve seksonomya <gülüyor> yani hastalarını etmek. Ve sonra hep beraber biz donsuz güneşe doğru koşuyoruz. El ele. El ele. Binlerce. Donsuz güneşe mi koşuyoruz? Nasıl koşuyoruz? Tabii ki donsuz. Ya yani çünkü orada çünkü bir artık aynı çatı altında birleşmişiz. Slogan da belli. Sonsuzluğa ve donsuzluğa. Ama mesela şöyle olsun. Bence o koşuş sırasında yöresel motifleri kaybetmeyelim. Yani şapkalarla. Mesela donsuz Ege'sel donsuzsun elinde hamsiler. Fahir mesai elinde el testi ama dol. E bir el bir boş canım. Ama öbür, öbür tarafını nasıl yapacağız? tutacak? Bence en güzel şapkalarla. Fahir başına mesela poşu bağlamış. Benim başımda bir tane şey. Kovboy e şapkası. Yok ya. Hamşişin şapkası. Kukuleta. Ayaklarımda lastik çizmeler. Benim herhalde. şapka zaten belli. Işıklı şapka. Öyle Işıklı. koşuyoruz. Harika oldu ya. Tamam abi ben hemen kiminle görüşürüz? En sonda o yaratık çıkıyor. İyi uyku. Aa, <gülüyor> ne o <yaratık> ya? <gülüyor> Varya Şadi bizi yatağa götürdü. Saati var ya. <gülüyor> Buyurun efendim. Hadi ya, ay, burulalım, buyuralım ya. Biraz <gülüyor> yani <gülüyor> biz gerçekten böyle bir rahatsızlığa bile neşeyle bakabildik. Ne kadar güzel. Yani hastayız. Belki seksomniye hastasıyız ama zaten yani e, seksomniye hastalığında erken teşhis çok önemli. En önemlisi. Çünkü o zaman ne yaparsın mesela? Sadece gece uyumazsın. Gündüz de uyku uyursun. Ya. Öğlen de uyursun yani ondan da istifade etmek için. Doğru. İstersen yeni habere geçmeyelim. Geçmeyelim. Neden diyeceksiniz? Neden? Çünkü neden? Reklamlar. Reklamlar, reklamlar, reklamlar. Onları bir dinleyelim güzelce mi? Not edelim. Hangi reklamlarımız var? Zaten telsi modernse bazıları... Şunun şurasında bir daha ne zaman sunacak? Ya Fahir jübilemizi yapıyoruz aslında. Ha bugün son mu? Ya Malibu. yapmayın yahu. Bundan sonra programın kimin sunacağı belli değil. Sahipsiziz. Ya ne doğ? Günayten. Günay ay ay dün Dikkatli insanlar günaydın hepinize. 9-17 oldu saatimiz pazartesi sabahında haftanın başında. Oktay Demirci aldı günün gazetelerine geçti süzünün karşısına. Günaydın efendim. Günaydın çok teşekkür ediyoruz. Geçen Herkese günaydın diyelim bir kez daha. Bir kez daha evet. <gülüyor> o zaman hiç vakit kaybetmeden saatte madem 9-17 olmuş müsait... Ee, Hindistan'dan bir haber vermek isterim eğer izin verirseniz Hindistan yavaştan kendini sevdirdi buyurun Hindistan yavaştan kendini gösterdi sonra sevdirdi şimdi de okutuyor adeta Hindistan ee, bundan... okuyor demiş bundan bir süre önce hatta bir süre dediğim binlerce yıl önce mi yok, yok öyle yakın 2 yıldır son iki yıldır Assam eyaletinde biliyorsun bir Assam Assam Bedava'ya ne Assam eyaleti Saygı günü mü yapıyoruz bugün? <gülüyor> Zaten bugün açıklamaları var Masaralan sonu. Aa! Neco'yu en çok ben anlarım diyor. Ya ne kadar güzel. <gülüyor> Harika. Neyse Hindistan'da son iki yıldır Assam eyaletinde ne köylerde... Ne kadar güzel dediğim son zamanlarda Masaralan sonunda duyduğumuz elle tutulur tek açıklama. Ne olduğunu bir seferde anlayabileceğini tek açıklama. Ha bir seferde anlaşılabiliyor ama ikinci sefer düşündüğün zaman... Bir Ondan sonra işaretleri geliyor. Yani başka <gülüyor> taraflarını şey yapıyorsun da, masra son son açıklamaları gibi. Ne demek istedi şimdi bu ya falan gibi bir durum yok. Doğru, o açıdan doğru. E, köylerde terör bir fil vardı biliyorsun. Hı -hı. Fil. Usama bin Nadin adını tak, takmıştı Hintler, Şey o ne derler Normalde köylere kurt dalanır, Suriye kurt dalanır falan ama Hindistan'da, Hindistan'da fil dalanır. Hindistan'ın fili hakikaten meşhurdur. Önceki gün. Ee, işte bir tarlada vurularak öldürülmüş fil. fil. Evet. Ve e, bu filin Usama bin Ladin adını takan, daha doğrusu takılan e, fil olduğu zannedilerek vurularak öldürülmüş. Bunu da Meğer köylüler teşhis etmişler. Tarlada saban mı çekiyormuş? <gülüyor> Hayır. Şimdi köylüler uzaktan bakarak... E, 14 kişi öldürmüş ya bu fil. Fil. Hakikaten. Ne pis filmiş ya. 2 senede 10'da. Bu İngiltere'de bir tane şey var ya. 3 kişi miydi? 4 kişi evet. miydi? O kaç seri kişiyi katil. öldürdü seri katil? Bu fil'e de hakikaten... Seri katil demekte fayda var. 3 metre boyunda, 45-50 yaşlarında dişleri olmayan bir filden bahsediyoruz. Daha önce robot resmini çizdirip göndermişler <gülüyor> Hindistan'da halk arasında işte gördüğünüz yerde haber verin falan şeklinde ve sonunda bu fili vurmuşlar. Ama sonra çevreci örgütler tabii ki ayaklanmış. Ne vuruyorsunuz fili diye mi? Ne vuruyorsunuz bu fili diye. Çünkü bu fil o fil mi tartışması başlamış şimdi de. Ha, bu fil o fil bu film. O fil bu fil mi ve e, biliyorsun filin en, e... İşte Hindistan'ın da durumu bir, değişik. Niye? Türkiye'de bir köye bir fil dadansa vurulduğunda o fil olduğunu bilirsin yani. <gülüyor> Doğru. Ama birden fazla fil olunca bir yerde... Zaten vurulmaz canım. Türkiye'de bir fil dadansa. Tabii, o fil şey turistik yapabilir. amaçlı gelmiştir zaten. Çevresini böyle ateşle çevirip o hortumuyla kendisine sokarmış fil. Ne oluyor sandık? <gülüyor> Filin de öyle bir belirgin özelliği var yalnız o dediğin şey. fillerde evet. de çok geçerli olmasa da filler... Ee, unutmaz mı? Kindar. Kindar. Ve unutmaz. Ve öleceğini anlayıp film mezarlığına gidiyor. tarzan Gidiyor. Benim bildiğim Bildiğin develerde gibi. öyle bir şey vardı. Develerin kindar olduğu söyleniyordu. Ama çok da haşır neşir olmadığım için develerle veya pillerle. haşır neşir değilim yani. Deve kindar olmuş bana ne, olmamış bana ne. Tam olayları kapatalım unutalım desedim de deve. Bana çok uzak yani. Demese de gelse de ölç almaya çalışsa da bana ne mi dersin? He. Bir deve için. Benim zaten bir deveyle ne alıp veremediğim olacak. İşte hiç belli olmaz ki abi bak bu uh, Hindistan'da da böyle bir şey hiç düşünülmüyormuş. Bir tane fil gelmiş adam. Şimdiki korkuları da işte yanlış fili öldürdükleri için yani öyle bir ihtimal olduğu için. Bu sefer çok onun akrabaları da. Aynen öyle çünkü fillerde öyle bir şey var. Öç alma teknolojisi var içlerinde yatan bir yerde. Kanda havası gütüyorlarmış. Töre cinayeti diyebiliriz belki de. Önceki gece bir grup filin aynı bölgedeki bir köye girerek evleri talan etmesi de bunu ne yapıyor talan? Biraz cep telefonu falan mı çalıyor yoksa öyle bir girip dağıtıp çıkıyor mu? Dağıtıp çıkıyoruz zaten girse tamam ya. Bir iki iki tur atsa bir evin etrafında. Zaten bir tarla geliyor gözümü önüne. Bir ömüyor. taraftan İlmi. da bir filin bir eve girebilmesi o ev sahibinin biraz zengin olduğunu gösteriyor ya. Niye? Bizim eve giremez fil yani. Nereden girecek? Bu yani demek doğru. ki görkemli görkemli saray kapıları gibi kapıları olan evden. Niye canım şimdi İlla bir eve girmesine gerek yok talan etmesi için. Şimdi sizin arabanız yok mu? Evet. Araba nerede duruyor? Aşağıda. Aşağıda duruyor. İster arka tarafta dursun otoparkta. ister apartmanın önünde. Onun oturup kalksa yeter mi? Tabii canım. Geçir, geçerken şöyle yürürken bir iki dokundursa. Fil oturdu kalktı araba yok. <gülüyor> <gülüyor> De denebilir. Filin tırnakları var mı bu arada? Filin tırnakları var. Var mı? Ama pençe olarak kullanabileceği bir ayağı yok. Yani. Belki sirklerde çalışan fillerden bir tanesi bir ayağını hafifçe kaldırabilir ama yani attığın taşı ürküttüğün kurbağaya değmez. Belki ama çift aya kalkıp arabanın üstüne basabilir. Çizemez de ezer. Doğru. Onu da şeyle o çekişle dung dung dung düzeltirler yani. O açıdan da gene korkum yok. Oturursa mesela geldi fil geçti apartmanın önünden senin ve sen bir indin araba yok. O zaman şikayet ah, çok o, o zaman istediğin kadar çekiş vur ne olacak. 63. Radyo Ote özel gösteriminde buluşalım. Sure, Rekabete dönüşen bir arkadaşlık ve savaşa dönüşen bir rekabet. <gülüyor> Warner Bros. ve AFM sinemalarının katılmıyor. Christian Bale. first act is called. Great Jack Huge The magician makes this ordinary something Michael Caine. He's obsessed with Scarlett Johansson. Call The Prestige. <gülüyor> Prestige. Prestige. 21 Aralık Perşembe saat 21.30'da Ankara AFM Ankama sinemalarında Davetiye kazanma şansı radyomuzda ve yurttu.com.tr'de <Gülüyor> Bebeği de ayarlayacağız bir yere bırakıp o gece gideceğiz Prestige, Prestige Gerçekten çok heyecanla ya. beklediğim filmlerdendi Bu arada acaba şimdi hani özel gösterim biraz kendi içimizde değerlendirdiğimiz bir gece ya Evet Yo aslında kendi içimizde derken yani, yani Dinleyicilerimiz sonra tamamen Herkes radyo otu Diye açıda, bir şekilde evet. bağlı Acaba biz bebekle gelsek orada Bir aile ortamı Normal var. bir seansa gitsek niye bebekle geldiğinde de. Biz bu filme bebekle gelsek şey olur mu Bence hiç problem olmaz ya Orada problem çıkaracak kişinin de Çok affedersin alnını karıştıracak En az 3 kişi var orada Kim Sen ben Fahir Şimdi normal bir seansta da alın karışlama hakkımız olması lazım da. Ha sen radyo otu olarak mı? Ne biliyorum işte. Radyo. Yani e, normal bir seansa gittiğinde zaten gitmemen gerektiğini biliyorsundur da. Buna böyle bir gidecek cesareti bulsak hanzu durumuna mı düşeriz? Hiç ya. hiç hanzu durumuna düşer misiniz ya? Siz ne zamandır sinema gitmiyorsunuz? En başta onu bir söyle. Biz gittik ya canım beş ay sonra ilk defa Babil'e gittik. Her doğru ya. bak. Bunu söylemeyecektim bir yalan söyleseniz. <gülüyor> bunu söylemeyecektin. <gülüyor> tamam canım beş ay bak canım, sonra. Canım yavrum. Kaç aydır ikinci kere sinemaya gidiyorsunuz Öyle sorayım ben Çocuk, sana Çocuk sinema nedir görmedi diyeceğim Tabi hem Ali'nin de gelişmesi için sinema, Sosyal canım. ortamları görmesi için Bak işte bu önle mesela Film sırasında konuşanlar belli bir sinema kültürünü Genç yaşta almamış olanlar diyeceğim İzletecek misiniz peki yoksa hani Uykuya yönelik bir teşvikiniz olacak mı Sihirbazlı falan film Gerçi izleyebilir ha yani ne sihirbazı anlar ne şey anlar. Yani o gerçekle sihir arasında bir fark yok ki onun için. Herkesin yapabileceği bir şey diyor şapkadan tavşan çıkarma Doğru. Onun şeyinde ama bence getirin ya. Hakikaten, ge Hakikaten getirseniz ya. Şöyle arkada bir yerde güzel de bir yer ayarlarız. Hani bu tam merdivenlerin tepesinde bir boşluk alanı oluyor ya. Hmm. Oraya da şey koyarız. arabasıyla geliriz. Arabasıyla getirirsin. Ondan sonra çıkarız oraya. Ali'nin arabasını. Ali de güzel güzel uyur orada ya. Ar Arada bir şey olursa da çıkarız dışarı. Ne olursa. nevi çok da huysuzlandığında dışarı çıkarılır. O arada pışpışlanır. Tekrar geri sokulur. E niye dışarı çıkarıyorsun abi? İçeride salonda pışpışlanır. Salonda da artık olum bir pışpışlama aşamasında şey mi, gürültü olur. Filmin heyecanlı sahnesi olur. Yüksek gürültü olur falan filan. Yani bence gerek yok dışarı çıkmadan. Zaten benim hayalimde sol arka taraf diye canlanıyor. Perde tam şeydeyken tam karşındayken evet böyle en arka sol köşede oturursuz çünkü orada müsait alan var benim gözüme kestirdiğim yer orası. Tam böyle merdivenlerin bittiği yerde tam arabanın sıcağı böyle hafif ileri geri hareket ettirebileceğin Mükkan arabayı ha. sallayabileceğin Ali'nin rahat rahat uyutabileceğin bir yer. Orada Ali'nin de güzel güzel uyur. Bence çok güzel. Eğer uyumazsa da hiç Uyumazsa da çevirirsin arabayı şeye doğru ekrana doğru. Benim endişem doğru. acaba sinemada Tamamen bu takım dumanlardan rahatsız oluyor yani. Hı hı. Tehlikeli onun için. Evet. O gece o seans için acaba mesela sabahtan akşama kadar o günlük hiç izin verilmemesini sağlayabilir miyiz? Sigara zaten sigaranın her tarafta yasak ya AFM'de. E var bir orada tane. bir tane şey var ya oda gibi bir şey var. Oraya yaklaşmadıktan sonra problem değil yani zaten o işveriş merkezleri tarafı? en sağlıklı yerler bebekler için. Bu tarafı salona doğru gelmez diyorsun. Gelmez gelmez. O açıdan içimiz rahat. Tamam o zaman. Şöyle de bir şey de yapabiliriz bak. Ayrıca. Güzel mesela bu Ali'nin ilk sinemaya gidişi ya. Evet. Güzel bunu anlatan bir e, bilgi. Yazarsın sen bilgisayarda. Laptopun yok mu? Var. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Laptopta yaz sen. Onun güzel çıktılarını alırız. Ben de Girerken... yazacağımı anlamadım. Mesela işte. Ali'nin Kayacan. Filmde Çünkü... bebek var. Hayır yani şimdi bir takım. Bilgiler yanlış bilmiyorum. Mesela Halil mi bu bebeğin ismi? Ali evet, mi doğru. falan. Yayında konuştuğumuz zaman yanlış anlaşılıyor. Doğru. Bunları da doğru hale getirmek için bir fırsat. Yazarsın. Bebeğin ismi, soyadı. bebekte de değil. Nedisi sonra? Genç kız. Genç kızımız. Genç kızın ismi, soyadı. Kaç tane ne zaman doğdu? Kaç kilo? Böyle Efendim? böyle yazacağız. Ha böyle böyle anlatan ve en altına da şey. İlk kez sinemaya geliyor. Ya bunu vurgulaman lazım. Bu özel anı bu özel anda sizi de aramızda görmek istiyoruz. Sanki bir davetçesine. Zaten daveti ben vermiş olacağım için. Heh. Kimsenin de gıkını çıkarmak. Gelmesin de o zaman davetime. Süper. Süper fikir bence bu. Ondan sonra girişte herkese dağıtırız bunu. Hı -hı. El ilanlarını. Herkes şöyle bir bakar. Hemen ışıklar sönmüyor Kapanmıyor. Zaten Orada... birisi bebekten şikayetçi olursa ben davetiye de belirtilmişti derim. <gülüyor> Lütfen Ali'nden başka çocuk getirmeyiniz Heh, diye mi? Öyle istedim. bir şey ya sen en sonuna. belki hem, görmek isteyen dinleyicilerimiz efendim küçük altın takmak isteyen saat takmak isteyen kişilerin içinde saat takılmaz ama şeyde arada ne antrekte şeyler yapılır tören Töreni. tören düzenlenir bir tane de deve bulduk mu süper olur ama <gülüyor> kapıya asarız kafasını <gülüyor> ney kafasını ya devenin hayır abi yüzmek için diyorum ben kapıya asacağım doğru. Kafasını asarsak sanki buraya şey gibi. Postunu da Fahir giyip bir yöresel danslar falan yapsın. <gülüyor> şey de güzel tamam, olabilir. Güzel. Şimdi bizim olacak ya seans. Mesela evet. bazı yerlerde çok açık oluyor ya ses. Evet. Kısıralım biraz deriz ya. Tabii ses isim, nasıl olsa altyazıdan takip edersiniz iki dakika. Ben zaten bence öyle. Altyazı diye bir şey olduktan sonra sese gerek yok. Efekmiş, mefekmiş bunlar. Mükemmel şey bir ya. organizasyon oldu. Bence çok güzel. Onu ama... En önemli şey burada ne biliyorsun değil mi? Ali? Senin o laptopta yazıyı düzgün yazması, düzgün. Yani. Çünkü yanlış anlamaya açık bir yazı olursa bu sefer insanlar bizi dolandırdılar da. Ama bir yandan da <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bunu niye diyecekler bilmiyorum ama öyle bir şey de olabilir. Şöyle de bir şey var. Bütün bunları yapmadan da aleni getirebilirsin. Bir de o seçeneğim var. Risk al, alayım. Risk al, büyük konuş, ondan sonra getirin elini. Pandemi olsa bir yere. Ben böyle böyle laptoptan yazı çıkarmadan Alin'i sinemaya götüreceğim. Derim. sen gider o gitmez. Ne laptop falan derken de alır bebeği ben gelirim sinema. ama. Aynen öyle. Günaydın. Günaydın. günaydın. Radyo Otobüsü moder sal günün gazete bakmaya devam. Buyursunlar efendim. Buyurun. <gülüyor> Aa niye buyurmadım ben daha önce? Houston'dan bir haber var. Houston deyince aklımıza iki şey geliyor. Ne geliyor? Bir uzay mekiği. Mekiki Evet, bir de Whitney Mekik Houston. Diplomasisi Whitney Houston mu geliyor? Ha. he Mekik Diplomasisi lafı niye Hiç kullanılmıyor artık ya? Yapan yok ki Niye Alpupo var falan filan gidiliyor gelmiyor Yok canım artık Alpupo Birliği'nde Mekik Diplomasi yok Eee ne yapıyorsun? E, bana, bana ne? Girme <gülüyor> bana ne? Böyle bir tekniğimiz var Dair geldi gitti falan hiç Aslında kullanılacak yer oldu yani Mekik Diplomasisi'nin yerinde kullanabilirdik evet yani yerinde de olmasa zaten bu Mekik Diplomasisi'nin çok da çözen yok ya bugüne kadar ne olduğunu. O yüzden e, istediğin şekilde kullanabilirsin. Mesela bizim bile program için kullanılabilir. Mekik Diplomasisi devam ediyor diye programda. Mekik Diplomasisi bence çok güzel bir program ismiymiş. <gülüyor> Yalnız birkaç kere söyleyince bir anlamsız oluyor ya. Radio 30'de her pasar Mekik Diplomasisi'nde buluşalım. Hakikaten yani niye öyle bir program yapalım dur biz? Mekik Diplomasisi. Sisi. Sisi Neyse Houston'dan haberimizi verelim O zaman biz Amerikan uzay mekiği Discovery'nin astronotlarını biliyorsun Uluslararası uzay istasyonu UYİ'de biliyorsun O zaman bütün her şeyi biliyorsun demektir bu ikisini bildiğine göre Şimdi UYİ'ye gitmişti ve ee, ne yapıyorsun abi sen? Kulaklık değiştiriyorum Kulaklık değiştirirken yalnız köprü getirmezsin <gülüyor> diye bir laf vardır. Uyiye işlerini tamamlamak üzere Uyiye Karadeniz Giden. tepelerinde dolaşan bir uzay üssü mü ya? Uyiye. Ya böyle bir şey var mı ya? Kozkoca üstünden yapılan açıklamaya bak ya. Discovery'deki 4 tane kaç tane astronot vardı burada? 7 tane mi? 7 astronot işlerini tamamlamak üzere gönderiliyor uzaya. Ve bilmem kaç kere uzay yürüyüşüne çıkacaklardı bunlar. Tamam. Ama maalesef cumartesi gecesi ne yapıyordun? Sallamaya mesela? başlamışlar ilk, daha ilk hafta bitmeden. Sen ne yapıyordun cumartesi gecesi? Cumartesi gecesi evde televizyon. Televizyon izliyordun. İşte biz de mesela şeyler seyrederken bu adamlar cumartesi gecesi 7,5 saat uzayda kalmışlar. Uzay yürüyüşlerini yapmışlar. Ee, Amerikalı astronotlar. UİN'in elektrik tesisatını yeniden... Baştan aşağı yenilemişler. Yenilemişler ama bazı arızalar çıkmış. Tam becerememişler. Nasıl yaptılarsa artık. Akılları fikirleri neredeyse artık hakikaten. Sıkıştırılmış bir güneş panelini tamir etmeyi başaramamışlar. Bu yüzden astronotlar dördüncü kez uzay yürüyüşüne çıkacaklarmış. Nasıl şimdi anlamadım. bu Paneli değiştiremiyorlar. Bozuluyorlar. Canları sıkılıyor. Hadi bir yürüyüşe çıkalım. Kafamız dağılsın diyorlar. Yok canım yürüyüş adı altında. Daha doğrusu paneli tamir etme adı altında yürüyüşe çıkıyorlar. Geziyorlar, çekirdek de... çitliyorlar. Bir şey yapıyorlar. Oralara geçiyorlar. Parça hep bakacağım şey falan filan diye. <gülüyor> Oralarda takılıyorlar işte. Böyle bir şey var mı ya? Git... Yürü dedikleri de yani şu Mekik'ten 5 metre uzaklaşsalar içim yanmaz yani. 7.5 saat yürümüşlere gel. Öyle deme ya. Ben de öyle düşünüyordum da 7.5 saat nereye yürürsün ya? Ya yürümüyorlar. Zaten orada yer çekimsiz olduğundan bir adım 1.5 bir saatte atılıyor. He. Demek ki 5 adım atılmış işte. <gülüyor> Doğru. 5 adım ileride, 5 adım geriye. Orada 2.5 adım Öne iki buçuk adım arkaya iki buçuk adım mı uzaklaşmışlar yani Tabii canım ne mekikten mekikten uzakta en sallayan astronot gördün mü hiç bunlar... bir uzay mekiyenin uzaktan fotoğrafını gördün mü hiç yok yok hep yakın yakın bunlar görevlerini uzatmak için de şey bahane arıyor olabilirler mi ya bunlar harcıraf falan alıyorlarsa biliyorum bayrama dışına, yetişecek demişler yurt dışına çıktık diye bir yurt dışı harcı falan filan alıyorlar gerçi yurt dışı da değil bu ne dışı? dünya dışı ben olsam Amerika'da Houston'dakilerden biri olsa, Siz yurt dışında değildiniz Hep koordinat olarak Amerika sınırları içindeydiniz Yurt dışı dediğin şeye göre değil ki ee, Düşey düzlemi hesaba katmıyorsundur belki Ha yukarıya doğru çıktığın için Yataya göre tamam yurt dışına Sınırı geçtim falan Tepede olunca sen şimdi havalanınca Yurt dışına mı çıkmış oluyorsun yok, Bayağı yok. bir havalanınca da Peki bu uzay olursun. istasyonu acaba şey değişiyor mu ya Belki hani dünya dönerken O da başka bir yerde kalıyordur falan Yavaş dönüyordur bir şey dönüyordur O zaman yurt dışına çıkmış sayılıyorsun He. Biraz karışık oldu ama Anladım yok yörüngede misin Yörüngenin dışına çıkarsan He. şey olurdu Yani hava sağlığı da denmez de ne denir ona Uzay şeyi O, o kavram yakında Kullanılmaya başlayacak herhalde Uzay sağlığı Uzay Kullanılması lazım çünkü yani Ne olduğu belli değil Hakikaten kimin nerede olduğu belli değil Böyle bir şeymiş yani bir, bir kez daha yürüyüşe çıkacaklar. Birazcık dönüşleri e, astronotlarımızın dönüşleri maalesef gecikti. Gecikti tamam bana ne? <gülüyor> bana ne yani sen ağlamaklı oldum bir üzüldüm. Sanki gittiler bana mı gittiler? Ben bundan sonra bu yaklaşımda her olaya yaklaşmak istiyorum. Doğru. Avrupa Birliği'nden sonra böyle oldu sen. Hollanda'dan bir haber verelim o zaman müsaade ederseniz yılbaşı Yeniniz? ve bayram yaklaşırken. Erkeklerle ilgili bir haber, bir genelleme yapmış Hollanda'nın Tilburg Üniversitesi akademisyenleri. Şöyle demiş, erkekler özellikle eşleri ya da kız arkadaşlarına bir şey alırken daha da beceriksiz oluyorlar. Ne hediye seçeceklerini bilemiyorlar. Doğru galiba. Ee, ve mesela bir başka kişiye tavsiye verirken bir numara erkek. Çünkü şeydi dışarıdan bakıyor. Ne derler, değerlendirmeleri daha yüzeysel kızlar bunu sever, şunu sever falan diye. Ama yakınından birine eşine falan bir hediye alırken şey, Aa, zamanında şöyle bir şey demişti falan diye. O lafları yanlış yorumluya yorumluya. <gülüyor> yamuk yumuk hediyeler. Sorumluluk alma meselesi belki de. Yani mesela sen bir üçüncü kişiye tavsiye ederken daha doğrusu ikinci kişi oluyor herhalde o. İkinci kişiye bir tavsiyede bulunurken sen almıyorsun ya nasıl olsa. He. Yani yani birkaç zaman tane tane şey de alternatif. söylersin rahat rahat. <gülüyor> Öyle söyle Ama 35 çift üzerinde yapılmış bu araştırma çeşitli kesimlerden ve şey demiş e, bu araştırmayı yapanlar. Mesela eşlerine konu eşlerine geldiğinde onların beğenmeyeceği hediyelere servet ödüyorlar demiş. Yani hani pahalı olması ucuz olması değil doğru kişiye yönelik doğru hediye maalesef çok başarısızmış erkekler kadınlara göre. Acayip bir e, kayıp yani ekonomi için kullanılmayan hediye kaybı. Sadece çekmece işgal etmek için Dünyanın parasını veriyorsun bir şeye Ve son haberimiz Bir, bir tane daha Hollanda'dan bir haber verelim Hollanda'nın ee, Bir yeni bir Tıraş makinesi üretilmiş Hollanda'da ne, ha? Çok önemli bir Özelliği var Yeniden kıl çıkmasını engelleyen tıraş makinesi Tek kullanımlık mıymış Bu diye soruyorum ben kendime e, Cihaz vücutta kılların çıktığı Folik denilen bölge Lazer gönderiyormuş yani bu o zaman hakikaten bir kere alınıyor Ondan sonra cillop nesiller mi oldu? Her mahalleye bir tane aslında var. <gülüyor> olur mu canım başkasının kullandığı Tıraç makinesini E ne yapacağım? Bir daha kullanamıyorsun ki sen kendin. Doğru. Belki bir süre istiyordur. Hemen sıfırlamıyordur da lazer dediğin şey yakma yöntemi değil mi? Evet. E, tamam işte yavaş yavaş şakıyordur. Ne demiş? Bir okursak da, yorumlamasak da, okursak belki Doğru. daha güzel olur da. Ee, habere göre bu yöntemle Kıl çıkması %90 oranında azaltılabiliyor Demiş okuyunca da Bir şey anlamadığımız herhalde ortaya çıktı Diyoruz ve kıl çıkmasını Önleyen tıraş makinesini en yakın zamanda Hediye olarak bak mesela güzel bir Dilbaşı hediye hediyesi, evet. Gerçi tabi kız arkadaşına Veya eşine de bunu alırsan ters olur Ne haber, kıllı diye verirsin Öyle bir çirkinlik olur O yüzden hediye beklemek gerekiyor galiba Sakalda falan kullanılır mı bu yoksa böyle bazı erkekler omuz başlarında mı kullanacaklar sadece? Aa omuz başları için de güzel de omuz başının da bir sonu yok. Bitimi mi yok değil mi? Yani Nereye, nerede bite doğru mu devam edeceksin? Pazulara doğru aşağıya mı ineceksin falan? Tabii yani kim karar verecek? Burası omuz başı. Bir mesela mayonu giydin, güzel deniz kıyısında takılıyorsun. Orada bir garip bir yerde bitmiş kula. En kıllar. güzeli aside yatmak. O ne demek abi? Hafif böyle e, çözeltilmiş iyice seyreltilmiş bir asidin içine bir saat o? gir, çık. Cillop gibi çıkarsın, İngiliz gibi çıkarsın. Hıhı. -hı. Hem biraz teninde şey olur. O ölü deriyi de orada bırakmış olursun. Gerçi bir kısım canlı deriyi de öldürüp bırakıyorsun ama. O kadar da olacak canım. Güle dikenine katlanır diyoruz. Ve veda çanları. Tamam Dön, ya Tamam. Ama çan çaldı ya. Çok havalı bir şarkıyla bitiriyoruz Oktay Bey. Tebrik ediyorum sizi. Sen şimdi zannediyorsun ki çok havalı bir şarkı değil ama havalı bir şarkı. Hadi ya. Öyle böyle bir şarkı. Sen değil. şu Ali'ni getirme işini bugün konuş Gürge'yle ne olur. Onu bir pa, Telefonlar geldi bizim. dinleyicilerimizden ne Tam havasına da girmeyelim daha programımız bitmiş değil. Sevgili dinleyiciler. Blue Mo 6 in the city. 103.1 Radyo 30'de pazartesi sabahı. Bir nebze olsun, şenlendirsin diye. Günaydın, günay aydın ay, dın dın dın. aydın,